وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ قصة بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب وَنَتُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ ذَفِيكُمْ ومن يتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم من صدق الله العظيم ودلغنا رسوله النبي الكريم وَحْدَهُ كَلا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ويسر لي أمري. رحل العقدة من لساني يصفو قولي اللهم اكرمنا سهم النبيين وحظى المرسلين وإلهام ملائكة المقربين Amin Ve kâle el-Nabiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Khayru'l-Nas karni thümme all-lezîne yelûnehum thümme yelunehu <gülüyor> Sadaka Rasulullah Ema qal Etema qal en-nebi sallallahu taala aleyhi vesellem Aziz ve muhterem cemaat-i <gülüyor> Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz dindeki samimiyetleri, dindeki ihlasları itibariyle nesilleri sınıflandırıyor. İslam dininin zuhur ettiği günden kıyamete kadar hiç şüphe yok ki yüz milyonlarca Müslüman, milyarlarca Müslüman gelip geçecek. Gelmiş geçmiştir bir kısmı, bir kısmı gelecektir. Bunları sınıflandırırken, derecelendirirken buyuruyor ki gayr-ı nasi karni. İnsanların Müslümanların demiyor. İnsanların en hayırlısı Allah katında en makbul olanı. Derecesi intibarı en yüksek olanı benim nesidir benim neslimdir. Yani benim yaşadığım zamanda yaşayan yeni tabiriyle benim çağdaşım, muasırım olan Müslümanlardır. Ki İslam ıslahında Müslümanlık dilinde biz bunları bu nesli sahabe nesli diye diyoruz. Hepsinden bahsederken, o topluluktan bahsederken bir cemi ifadesiyle sahabe veya sahabe-i kiram veya ashab-ı kiram diyoruz. Ama bunların bir tarifi var. O hayırlı neslin bir tarifi var. Müslüman olarak, Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gören onu Müslüman olarak gören ve Müslüman olarak vefat eden kişiler demektir. Bir kişinin sahabi olması için peygamberin neslinden sayılması için Müslüman olarak onu görmesi lazım. Ve Müslüman olarak da bu dünyadan intikal etmesi lazım. Başlangıçta Müslüman olması yetmiyor. Ömrünün başlangıcı ve sonu Müslümanlıkla noktalanmalıdır. En hayırlı nesil bunlardır diyor peygamberimiz. Benim neslim adına sahabe dediğiniz, sahabe dediğimiz bu nesil en hayırlıdır. Niçin? Çünkü bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görme şerefinin ötesinde o şeref ki peygamberlik gibi bir şeref yani şu manada peygamberliğe benziyor peygamberlik nasıl çalışmakla mücadeleyle, gayretle ele geçmezse, o yalnız Allah'ın lütfuysa, bir ise ne kadar zengin olursan ol, ne kadar çalışırsan, ne kadar tahsil yaparsan yap, bunların hiçbirisi peygamber olmak için yeterli değildir. O peygamber olan kişiyi bizzat Allah seçiyor. O makamı, o şerefi O'na, bizzat Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Sahabeden olmak da böyle bir şeydir. Yani bir insan ne türlü mücadele verirse versin sahabe topluluğundan olamaz. Çünkü onun zamanında yaşamak bizim elimizdeki bir iş değil. Onun zamanında yaşayıp Müslüman olmak da bizim elimizdeki bir iş değil. O'nun zamanında yaşayıp Müslüman olarak vefat etmek de bizim işimiz değil. Yani o nesli Allah ezel seçiyor. Kime lütfediyorsa o makamı, o şerefi onlar O'na sahiptir. Bu büyük şerefin ötesinde o neslin özelliği var. O nesil bütün yeryüzü kafir iken, İmam Bukhari'nin rivayetine göre, yeryüzünde Allah birdir diyenlerin sayısı bilinen sayı sadece 12 kişiydi diyor. Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam, Peygamber sıfatıyla ortaya çıktığı zaman, nübüyetini ilan ettiği zaman. Bütün yeryüzü putperest olmuştur. İnsanlar Allah'ın yarattığı çeşitli varlıklara tapınıyorlar. İbadet adıyla bir kısım maskaralıkların içindedirler. İbadet dedikleri, kulluk dedikleri bir kısım gülünç hareketleri sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar. Sadece Allah vardır ve birdir diyenler birinin sayı itibariyle 12 kişidir diyor İmam Bukhari. Bütün yeryüzü kutperest. Böyle bir topluluk düşünün siz şimdi. Böyle bir dünya düşünün. Peygamberimiz ortaya çıkıyor. Ve neyle çıkıyor? O dünya düzeni haline gelen bütün dünyanın düzeni haline gelen o putperestlik ve şirk düzenini yıkmak üzere ortaya çıkıyor. Yani bütün dünyaya meydan okuyor, savaş açıyor Peygamberimiz demektir. İşte Peygamberi bu zorlu mücadelesinde o şirk düzenini, o küfür düzenini yıkma mücadelesinde, yalnız bırakmayan onun saflarında yer alan ki o gün için o saflarda yer almak son derece tehlikeli evvela son derece tehlikeli peygamber aleyhisselatu ve selam ben Allah'ın peygamberiyim bana nübüvyet vazifesi verildi risalet vazifesi verildi bütün insanları imana davet etmek, hidayete davet etmek vazifesi verildi bana. Allah birdir, bu putlara tapınmayacaksınız. Bunları kıracaksınız, atacaksınız dediği zaman ki asırlarca insanlar ona tutunmuşlar ki Peygamberimizle Hazreti İsa'nın doğumu arasında... Bir defa doğum arasında 571 yıl var. 571'in üzerine 40 seneyi daha koyun 610 yıllık bir şirk alışkanlığı var. Yerleşmiş bir şirk. Daha önce yok muydu? Daha önce de var. Ama bu ara kesintisiz yani böyle. Şirk düzeni devam ediyor. <gülüyor> bir defa o gün peygamberimizin ortaya çıkışı fevkalade zor. Çünkü bütün insanlığa karşı olan bir inanç da ortaya çıkıyor. Tevhid akidesiyle Allah'ın birliği akidesini ortaya koyuyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Önce iki şey istiyor. Allah'tan başka Hiçbir ilah yoktur. Bu bir tanedir diyeceksiniz diyor. Muhammed de onun elçisidir. Onun adına elçilik vazifesini yürüten bir insandır. Bu iki mutlaka kabul edeceksiniz diyor peygamberimiz. Ve o şirk düzeninin, küfür düzeninin köklü insanları rütbede kök salmış servette kök salmış efendim çeşitli açılardan güçlenmiş olan bu düzen önce bu işi ciddiye aldı. bir deli saçması bir adam zuhur etti kendi kendine konuşuyor bir şeyler söylüyor kabilinden kabul ettiler bu işi ama her geçen gün o vicdanı temiz ve o şirk düzeni altında alabildiğine ezilmiş, alabildiğine ezilmiş insanların birer ikişer bu topluluğa katıldıklarını görünce ki öncelikle kim katılıyor? Ezilmiş sınıflar katılıyor. Ezilmiş olanlar. Niye katılıyor? Katılması tabiidir. Çünkü mevcut şirk düzeni eziyor insanları. O günkü o küfür düzeni, o şirk düzeni o günkü insanları eziyor. Akif Merhum'un çok güzel bir şiiri var. Peygamberimizin doğumundan bahsediyor. Bundan 14 asır evvel yine bir böyle geceydi. Kumdan Ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi diye başlayan bir şiiri var ve o şiirinde der ki Akif merhum sırtlanlar sırtlanları geçmişti sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi en vahşi böyle parçalayıcı, kan emen hayvanlardan birisi de sırtlandır. Son derece korkak, ülçek çok seri hareket eden ama yapıştığı yerden kan emen, parçalayan vahşi bir canavar. İnsanlar diyor, sırtlanları da geride bırakmışlardı. Eğer bir kişinin dişi yoksa, yani gücü kuvveti yoksa, arkası yoksa, onu en yakın kardeşleri parçalıyordu. Böyle bir düzenin içinde, böyle bir vahşetin içinde cemiyet arkası olmayanların cemiyeti olmadığı için o düzen o gün onları eziyordu. Kimi? Yetimleri, fakirleri, miskinleri, köleleri, fakir, o işte rütbesiz insanları eziyordu o düzen. İslam geldiği zaman bu ezilmişlerin İslam'a koşması kadar tabii bir şey olamaz. Onlar ezildikleri için İslam'a sığınmıyorlar. Ezildikleri için değil. İslam, ezici bir sistem olmadığı için İslam'a gidip sarılıyorlar. Yani zulmeden bir düzenden vazgeçip adil bir düzene geçmeye çalışıyorlar. Her şeyi insafla yürüten bir düzene geçmek için İslam'a geçiyorlar. Şimdi buradan şu mana çıkmamalı. İslam fakirlerin dinidir. Acizlerin, çaresizlerin dinidir. Rütbelilerin, zenginlerin İslam'la ne alakası vardır? Alakaları yoktur. Doğru. Çünkü rütbeli adam ezmeye alışmış. İslam onun zalimliğine izin vermiyor, ezemezsin diyor. Ezemezsin diyor ona. Zengin ezmeye alışmış. Çalıştırdığı işçisinin hakkını yiyecek. Bilmem kimin hakkını yiyecek. Ve İslam ona müsaade etmiyor. Bu zulmüne müsaade etmediği için İslam onun işine gelmiş. İslam kabul edilmeyecek bir sistem olduğu için değil, reddedilecek bir sistem olduğu için değil, o kendisi reddedilmesi gereken şerefsiz ondan kaçıyor. Ona izin vermeyecek çünkü, haksızlığına, işkencesine, zulmuna izin vermeyeceği için İslam'dan kaçıyor bu adamlar. Başka bir şeyden dolayı değil. İslam zuhur ettiği yıllarda, Bakıyoruz ki Mekke döneminde evvela köleler koşuyor bu işe. Çünkü köle o kafir putperest efendisinin zulmü ve işkencesi altında yıllarca inlemiş durmuş adam. Hiçbir halaskar, hiçbir kurtarıcı bulmamış. Yetimler böyle. O yetimlerin haklarını, mallarını gasp ediyorlar. Fakirlerin elinde avucunda ne varsa alınıyor. Kadınlar cemiyetin ortamalı. Miras olarak evladı ne intikal ediyorsa intikal eden miras arasında üvey anne de var. Bu dahi miras malı. Yani kadınların bugün bunların atıp tutmalarına bu yalanlara bakmayın. Bunlar sadece ve sadece. Bizim cehaletimizden faydalanıyorlar. Biz dinimizi bilmediğimiz için bize yutturmaya çalışıyorlar. Başka bir şey yok ortada. Efendim, o ilk Müslümanların faziletinden bahsediyorum. Niçin en hayırlı nesil sahabe neslidir? Bir defa dünyada bir şirk düzeni var. Putperastik sistemi hakim ki onun zulümden başka bir şey yok o günkü nesil sahabe dediğimiz nesil her türlü tehlikeye rağmen peygamberin yanında yerini alıyor biliyor peygamber her gün ölüm tehdidi altında her gün muarızları düşmanları onu yok etmeye varlığını ortadan kaldırmaya çalışıyor ve ölüme hedef olan bir kişinin yanında yer alan bir adam da ölümün hedefidir. Bir defa sahabenin büyüklüğü nereden geliyor? Dünya çapındaki tehlikeyi hiçe sayarak, hiçe sayarak, onu gözünde küçülterek Allah'ın Resulü'nün yanında yerini alıyor. Ona ne gelirse bana da gelsin diyor peygamberime ne gelecekse bana da gelsin. Ona gelene razıyım diyor bir defa. O nesil. Bu ne büyük bir olaydır. Biz cuma günü Bayezid semtinden geçmiyoruz biz. Birçoğumuz hakikaten gidiyor Allah razı olsun bir dereceye kadar bizim de yükümüzü hafifletiyorlar. Ama biz çoğumuz o semtten dahi geçmiyoruz. Herkes kuyruğunu büküyor doğru dükkanına gidiyor. Herhangi bir şey olursa ben oradaydım buradaydım dedirtiyor. Oradaydım buradaydım dedirtiyor. Ama sahabe böyle bir nesil değil. Tehlikenin tam ortasında buluyor kendisini. Eğer tehlike ise tehlike dediği nedir? kimsenin malına, canına, ırzına, namusuna kastetmek yok. Irza, namusa, mala, cana yönelmiş tehlikeyi itmeye çalışıyor bunlar. Canlar güvenlikten uzak, mallar her türlü tecavüze hedef, haklar çiğnenmiş, o çiğneyenlere karşı mücadele etmek üzere Peygamber'in yanında yer alıyor bunlar. O ilk nesil. Ayrıca bugün bize kadar gelen ne kadarıyla sahibi isek bu İslam dininin bu dinin bize ulaşmasında köprünün o ulaştıran köprünün en sağlam ayağı onlar bir defa. Ayak onlar o nesil, o ilk nesil hakikaten canları pahasına mücadele vermeseydiler İslam için her şeylerinden geçmeseydiler bizim bugün Müslüman olmamız mümkün değildi. Kim ulaştıracak bunu? Onun için Peygamberimiz met ediyor. En hayırlı nesil, insanların en hayırlısı benim neslimdir diyor. O halde bize bir görev düşüyor cemaat. Biz o sahaben neslinin yaşadığı toplum gibi bir toplumda değiliz henüz. Henüz değiliz. Ama öyle bir topluma gibi gidiyoruz. Galiba yanlış anlıyorsunuz benim söylediğimi. Yani onlar için tehlikeli olan o topluma benziyor bizim toplumumuz artık yavaş yavaş. Yani her yerde bugün her yerde en sıkı takibe alınan şey dindir. Bunu anlıyor musunuz? Buna kulak veriyor musunuz? Uyuşturucu kaçakçılara bu derece takipte değiller. Uyuşturucu kaçakçılığı yapan bilmem filan yerde şu kadar kişiyi öldürüp cani olan şunu yapan bunu yapan adamlar bugün dine bağlı kişiler kadar takipte değiller son derece tehlikeli bir gidiş var son derece tehlikeli bir gidiş var ama bu bize rağmen yapılan bir gidiştir Niye? Çünkü bu nesil her şeye evet demeye hazırlanmış bir nesil. Biz öyle bir hale gelmişiz. Her şeye evet demeye hazırız. Bizim her zaman söylediğim gibi bir tek şikayetimiz var. O da pahalılıktır. O da pahalılıktır. Enflasyondur. Eğer bir iktidar başa gelse, Öyle farz edelim. Başa gelecek olsa, kasalarımızı, ceplerimizi, koyunlarımızı para dolduracak olsa, alabildiğine geniş bir imkan getirse, hiçbir şeyin yokluğunu hissetmesek, sanki hissediyormuşuz da, gene hiçbir şeyin yokluğunu kimse hissettiği yok. Ama din namına ne varsa silip götürse, Yemin etsem başım ağrımayacak, çok azımızın itirazı olacak buna. Çok az kişi, ben servete değil, dine dönmek istiyorum diyecektir. Bugün bizim şikayetlerimiz, şikayet ettiğimiz kadarıyla pahalılıktır. Pahalılık, dinsizlik ona ilerliyor, alabildiğine ilerliyor, müesseseler birer birer çatır çatır indiriliyor. Müslüman toplumun en suçlu adamı haline gelmiş, fişleniyor, takibat altındadır ve Müslümanlar hiçbir şey yokmuş gibi. Böyle rahatlık içinde, huzur içinde hala repo yoluyla faiz yapacak, elde edecek, borsadan kazanacak, bilmem nereden kazanacak bundan hesaplanı yapıyorlar. Eğer eğer bu din için bu ilk nesil gibi sahabe nesli gibi sahabeyi boşuna zikretmiyorum o nesil gibi dinimiz için her şeyimizi vermeye hazır değilsek bir defa bizim Müslümanlığımız çok su götürür çok tartışıldı üzerinde çok konuşulması gerekir çok konuşulması gerekir yani bu nasıl olabilir bu nasıl düşünülebilir? bu kadar işler olup bitiyor birçok Müslüman hala farkında değil farkında olmak istemiyor şimdi Maliye Bakanlığı herkese vergi numarası vereceğiz diyor şu cemaate bir sorun bakayım vergi numarası ne demekti bunu bilmeyen bir tek adam var mı Allah aşkına daha çıkmadı bile ya kanun çıkmadı bile aa uygulamaya koyacağım diyor adam bunu bilmeyen bir adam varsa çıktın bakayım bunu nasıl öğreniyorsunuz da dinin aleyhindeki bu korkunç gelişmelerin farkında olmuyorsunuz nasıl bu kadar duyarsız bir toplum oluyor bu millet ya Ha, Ermeniler o Doğu ve Güneydoğu'daki mücadele sırasında yaşlılardan ben duymuştum. Bayburt'u terk ediyorlarmış. Bayburt'ta hala birçok köyün adı Ermenilerce konmuş eski isimler. Onlar öyle bozuk bir Türkçe ile oradan ayrılırken demişler ki yağmur yağar size size yani sıza sıza da bozuk bir Türkçe ile bugün bize yarın size demişler. Bugün biz çıkıyoruz buradan ama yarın siz çıkacaksınız. Şimdi biz dünyadaki olayların seyircisiyiz. Ama yarın siz çıkacaksınız. Şimdi biz Dünyadaki olayların seyircisiyiz. Efendim bir müddet evvel Bulgaristan'daki Müslümanlar korkunç bir haksızlığa uğradılar. Biz onu nasıl seyrettik? Nasıl seyrettik? İşte uzağımızda komşu ülkede olan haksızlıklar şeklinde seyrettik. Biraz bağırdık, çığırdık bir şeyler yaptık filan kendimize göre. Onlar da oradan teryat ettiler. Efendim bize minarelerimizde ezan okutturmuyorlar. İsimlerimizi değiştiriyorlar. Camilere gidemiyoruz. Sünnet cemiyetleri yapılamıyor. Mevlüt cemiyetleri yapılamıyor. Namaz kılamıyoruz dediler. Memlekete getirildi bir kısmı. indikleri vasıadan eğildiler toprağa öptüler. Şimdi Türkiye'de her türlü imkanları var bir tanesi camiye gelmez bir tanesi camiye gelmez veya gelenleri de varsa da çok az arkasından sıra oyun sırası Bosna'ya geldi orada yüz binlerle ifade edilen insan toplu mezarlarda can verdi bütün dünyanın gözü önünde özler namuslar çiğnendi, hayatlara kastedildi, katledildi insanlar. Öyle oldu, böyle oldu filan. Bir durulma noktasına geldi. Şimdi Kosova başlar. Ne sanıyorsunuz? Bu nereye gidiyor? Dikkat ederseniz bu yerler vaktiyle Osmanlı'nın idaresindeki yerler. Osmanlı kültürünün, Osmanlı hakimiyetinin, Osmanlı medeniyetinin olduğu yerlerdir buralar. Şimdi dış çevremizden başladılar, merkeze doğru geliyorlar. Merkeze niçin acele etmiyorlar biliyor musun? Merkezdekiler onları aratmayacak kadar zalim onun için. O kadar aceleye lüzum yok. Burada onların işini görenler var. Burada onların işini görenler var. Biz o sahabe neslinin hayatını çok okumamız lazım. Onlara çok yakından tanımamız lazım. O ilk nesil. İslam'ı kabul ederken, İslam'ı yaymaya çalışırken, hakim kılmaya çalışırken... O ilk neslin davranışı ne olmuştur? Onların vasıfları nedir, özellikleri nedir? Onlara bakarak kendimizi biraz ölçmeliyiz, biraz tartmalıyız. Mukayese etmeliyiz. Hazreti Ebubekir'in ahlakına sahip olmadıktan sonra onu kubbenin şu tarafına yazmışın fazla bir değer taşımaz. Biz onlara duyduğumuz hayranlığı, onların İslam'a verdikleri büyük hizmetleri yad etmek için, yani kadir şınaslık göstermek için Allah ve Muhammed isminden sonra dünya Müslümanları camilerine Ebu Bekir'i yazdılar. Bunlar peygamber filan değil ama peygamberin en yakın dostları, onun için can veren adamlar. Ömer'i yazdılar, Osman'ı yazdılar, Ali'yi yazdılar. Bazı camilerde Hasan Hüseyin torunlarını da yazdılar. Bu nedir? O nesle duyulan hasreti ifade ediyor. O neslin iyi bilinmesi, iyi tanınması lazım. Şimdi bugünkü Müslümanlar kimi örnek alarak mücadele veriyorlar? Örnek kaybolmuş bir defa. Bir hadisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, اَدِّبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلٰى تَلَاتِ حِسَارٍ buyurur. Çocuklarınıza üç hasletle terbiye verin. Yani onları şu üç şeyle eğitin. Onlara şu üç şeyi mutlaka aşılayın. Bir, peygamberinizin sevgisini aşılayın. Siz sevin, onlara da sevdirin. İki, O'nun ehli beytini, aile fertlerini, O'nun ilk Müslüman arkadaşlarını çocuklarınıza sevdirin diyor Peygamberimiz. O örnek nesli tanıtın bu çocuklara. Üçüncü olarak da bunlara Kur'an okumayı öğretin. Kur'an okumayı öğretin. Kur'an'ı sadece yüzünden okumak değil... Yüzünden okumakla birlikte onun ötesinde Kur'an'ın taşıdığı hükümleri de öğretin bu çocuklara. Kur'an nasıl bir kitaptır, ne anlatıyor, insanlardan neler istiyor bunları öğretin. Biz son derece böyle yavanlaşmış, yaralaşmış bir nesil haline geldik. Yozlaşmış, hamlaşmış bir nesil haline geldik. Onun için peygamberimiz buyuruyor, insanların en hayırlısı, Müslümanların demiyor peygamberimiz. Yeryüzündeki bütün insanların en hayırlısı benim neslimdir. Yani benim zamanımda yaşayan, Müslüman olarak beni gören ve Müslüman olarak vefat eden o sahabe neslidir. Çünkü hakkı yaymakta, Hakkı hakim kılmakta senk helade mücadele vermiş insanlar bunlar. Sunneleri yelune. Sonra ikinci derecede en hayırlı nesil onları takip eden nesil. Onların arkasından gelen nesildir. Bunlara kim diyoruz? Tabiin diyoruz. Tabiin. Yani tabi arkadan gelen manasına geliyor sahabe dönemine yetişememiş şey, peygambere yetişememiş peygambere yetişenlere yetişiyor o ilk neslin arkasından gelenler ilk neslin arkasından yani bunlar da sahabenin çocukları ama peygambere ulaşamamış bunlar peygamberimizi görememişlerdir peygamberi görenlerle görüşme fırsatını bulmuşlardır Bunlar da ikinci derecede en hayırlı nesildir bunlar. Onlar da hocaları olan sahabe gibi hakikaten İslam'ı yaymakta, yaşatmakta her türlü mücadele geri kalmamış insanlar. Bu ikinci neslinde fevkalade mücadelesi var. ثُمَّ اللَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onları takip edenler diyor Peygamberimiz. Üçüncü nesil. Peygamberi göremiyor, sahabeyi de göremiyor, sahabeyi göreni görebiliyor. Bunlara tebe tabi'in veya etba tabi'in diyoruz. Yani artık dinden o kadar uzaklaşmışız ki ıstılahlar anlaşılmıyor. Vaktiyle efendim tebe-i tabi'indendir bu desen herkes anlıyor. Ama anlaşılmıyor şimdi. Yani peygamberden sonraki üçüncü nesil. Peygamberden sonraki üçüncü tabaka, üçüncü kuşak artık nasıl ifade edersek edelim bunlar da canla başladığına sarılmış insanlar. Sonra sonrakiler vasıfsız artık. Vasıfsız. Yani onlar için peygamberimiz herhangi bir tasdif yapmıyor. Bu halde ben de en hayırlı nesil arasında olmak istiyorum diye bir iddia kalacak. Bu halde bu üç nesilden birini mutlaka takip edeceksin. Sahabeyi mi, tabiini mi, tebeyi tabiini mi hangisini örnek alacaksın? Hangisini ayak uydurabiliyorsun? İşte onun canla başla mücadelesini vermek zorundasın. Kendi değerlerimizi mutlaka aramalıyız, bulmalıyız, okumalıyız. Bu nesil unutulmuş gibidir yani. Sahabe nesli unutuldu, onların mücadele metodu unutuldu ve dolayısıyla İslam askıda yani böyle hiç sahip çıkmayan bir neslin elinde kalan bir din haline geldi. Ve bu dinin kendisi de zor yaşar, zor yaşar ve onun mensupları da zor yaşar onu da söyleyeyim zannetmeyin ki biz dini yaşatmaktan vazgeçersek kendimiz yaşarız siz de yaşamayacaksınız bunu da açıkça söylüyorum bak bunu da bilmelisiniz tarih bunun ibret sayfalarıyla doludur yani bir adam insizleşirse Dinsizlerle işbirliği yaparsa o daha çok yaşar. Tehlikeden daha uzak olur. Daha huzurlu olur. Sakın bu akla hizmet etmeyin. Kim dinler olursa dinler eziyet çekebilir. Eziyet çekebilir ama ebedi hayat hakkı onundur. Ebedi nimetler onundur. Ebedi netice onundur. Böyle fısırıklıkla vesaretsizlikle işin dışında kalmakla hiçbir yere varılmaz o üç nesli tanımak zorundayız onları inşallah tanırsak o zaman aynada kendimizi göreceğiz biz nasıl müslümanız o zaman sorusunu sorarız ve cevabını da buluruz o zaman buluruz şimdi kendimizi rakipsiz görüyoruz bizden daha iyisi yok zannediyoruz daha iyilerini görmediğimiz için kendimizi böyle zannediyoruz bu gafletten kurtaralım bir ayet okumuştum onu sadece tercüme ediyorum Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu ayette Ya <gülüyor> eyyühellezine amenu, Ey iman edenler Ey Müslümanlar Müslümansak bu hitap bizedir değil mi? Elhamdülillah öyleyiz eksiğimiz de olsa öleyiz. İn <gülüyor> tutiu fariqan min alline kitab. Kendilerine kitap verilen kimselerden yani Yahudi ve Hristiyanlardan bir firkaya, bir zümreye itaat ederseniz hepsine itaat etmeniz şart değil. Onlardan bir zümreye itaat ederseniz Nedir bunun sonu? daha ruddüküm imanı imaniküm kafirin. İmanınızdan sonra sizi bunlar küfre döndüreceklerdir. Bu itaatın neticesi sizin kafirleşmeniz olacaktır. Başka hiçbir şey yoktur. Hiç bunun ötesi belisi yoktur. Şimdi bizde fevkalade bir itaat başladık hevkalade bir itaat başladı nerelere kadar iş uzadı biliyor musunuz adamlar artık şunu telaffuz ediyorlar efendim zariyat sureyi celilesinde firavunu Mısır'daki o zalim firavunu zemmeden onun taşkınlıklarını beyan buyuran ayetler var bunlar namazda okunmamalı diyor adam o meşhur profesörümüz, hepinizin yakından tanıdığı o meşhur profesörümüz, o meşhur kafirimiz, o meşhur dinsizimiz o. Onu bilesiniz, sakın hala dinden bahsediyor diye kendinizi aldatmayasınız. Firavun'u zemmeden bu ayetler okunmasın. Yarın diyecekler ki, bu Yahudi'nin aleyhindeki ayetler namazda okunmaz. Kur'an, Hristiyanları kötüleyen ayetlerle doludur. Kur'an, putperestliği kötüleyen ayetlerle doludur. Bu kutların aleyhinde konuşuyor, bu ayetleri okumayın. Bu Hristiyanlardan bahsediyor, bunları okumayın. Bu Yahudi'den bahsediyor, bu nasıl suydur Cemaat, tekrar tekrar söylüyorum, bakın siz büyük bir devleti kaçırıyorsunuz, elinizdeki nimetlerin kıymetini bilmiyorsunuz. Bunlar elinizden çıkacak biridir. Bu ne keramet ne kehanet, aklın yolu birdir. Aklın yolu birdir. Çıkacak elinizden bu nimetler. Tabii sizin elinizden çıkarken benim elimde kalacak demek istemiyorum. Birlikte kaybedeceğiz. Bunlara dikkat edelim. Bu kötü gelişmenin karşısında duracak bir tek güç var o da halk. Yani bu yanlışlıklar devlet öndesin, devlet teşvik ediyor bunları. Bunları ordular öndesin, bunlar ordular teşvik ediyor. Bu yanlış fikirlere, bu Müslüman halk karşı koyacaktır. Başka kimse değil. İç yürür, kervan yürür diyeceksin, kabul etmiyorum senin bu batıl fikrimi, bitti. Seni üren bir it kabul ediyorum, başka bir şey değilsin sen. Ama bunu her yerde konuşacaksın, her yerde söyleyeceksin, her yerde cesaretli ortaya koyacaksın. Çünkü bunların karşısında başka bir şey yok. Merak etmeyin, sizden daha güçlüsü yok. Ordular sıkıştığı zaman size gelecekler. Hükümetler sıkıştığı zaman size gelecekler, siyasiler sıkıştığı zaman size gelecekler, siz her şeysiniz. E her şeysiniz ve niye kendinizi hiçbir şey değilmiş gibi görüyorsunuz ya? Azıcık şu sesiniz duyursun, azıcık duyursun ya yeter! Azıcık kendinizi duyurup biraz kıpırdanın desinler ki ha, bunlar da canlıymış ya! Bu kadar olmaz! Niçin bu kadar vazgeçiyorsunuz dininizden? Niye bu kadar? Ne zarar gördünüz? Bir cümle daha söylüyorum. Bu ülkeye en pahalıya mal olan şey nedir? Yani uğrunda bu milletin en çok yatırım yaptığı şey nedir? Her şeyin harcadığı şey nedir biliyor musunuz? Dinsizlik. Vallahi bu milletin en büyük yatırımı dinsizlik için olmuştur. Ve olmaya devam ediyor. Hiçbir şeye, bu miniatı dinsiz yapmak için, yapılan yatırımlar hiçbir şey için yapılmış değil. Ve bütün hızıyla devam ediyor ya. Bütün hızıyla devam ediyor. Ama niye? Bu millet hiç kendine gelmiyor. Hiç sahip çıkmıyor. Mesela şu kadarını yaptıramıyorum ben size ya. Bu, bu basın, şu basın denen şey, bir örnek olarak veriyorum. Her şey budur demiyorum ben. Bir örnek veriyorum ama, bir tek örnek. Bu dinsiz basın. O arada bir cılız, bir basın var. Onu zikretsen ne olacak, zikretmesen ne olacak? Her gün size, sizin dininize saldırıyor bunlar. Ya bunu satın alamayacak kadar iradeni yitirmişsem. Karar verdim. Bu kafir basını satın almıyorum. Ya bunu dahi başaramazsan sen yat geber be. Sen yaşasan ne olacak, yaşamasan ne olacak ya Allah aşkına. Şu dinsiz gazeteyi almıyorum. Almasan ne olur ya? İşte bu kadarından acizdir bu Müslümanlar. Şimdi bunu söylüyorum ya benediydi, de duydunuz. Birçoğunuz kafanız sallıyorsunuz. Cuma'dan sonra geleceğim dükkanlarınızda teftiş yapacağım, onlardan en az altı tanesini bulurum. Yapmayın ya. vallahi büyük bir fırsatı kaçırıyorsunuz. Bir ay satın almayın, bir ay sonunda bunların hepsi otururlar. Demek ki bu küfrü siz yaşatıyorsunuz. Onu demek istiyorum netice itibariyle. Cenab-ı Hak gümleninize şuur ishan Ezan okundu ben bitiriyorum. Güftülükten bir yazı geldi buraya. Bu gören semtinde benim de bildiğim, yakından tanıdığım Akıncılar Camii var. Hakikaten büyükçe bir mabet ve kararalık bir semte hitap ediyor, hizmet ediyor. Caminin kurşunlar kısmı duruyor. Kurşunu olmayınca biliyorsunuz her tarafı akıtıyor, perişan oluyor cami. Oradan bir heyet geldi bugün. Sizin yardımınıza başvuruyorlar. Ben fazla vaktinizi almayayım. Zaten anlaşmamız var. Söylediğim yere çekinmeden inşallah yardımcı olacaksınız. Yalnız bir mazeretleri var. Ellerindeki makbuz, dernek makbuz olduğu için biliyorsunuz bu makbuzda yedi sülalenizi sorarlar. Ve bir kişinin makbuzunu kesene kadar cami boşalır gider. Sergi usulü para toplayacaklar. Ve sonunda da bir tutanak tutulacak. Bir makbuz kesilip caminin duvarına yapıştırılacak, asılacak. Yani makbuz verilmiyor tereddüdüyle geçmeyin. Elinizden geldiği kadar yardımcı olun. İllahi.